Merhaba, bugünkü programımızda kitabı da filmi de epey ilgi görmüş bir eser var. İnci Küpeli Kız Kitabın yazarı Tracy Chauvelier Esin kaynağı ise Hollandalı ressam Jan Vermeer'in Aynı adlı tablosu. Yazarın yatak odasında asılı duran söz konusu tabloya bakıp bakıp günün birinde bir roman kurgulaması hayal gücü sınırsızlığının güzel bir örneği. Benim için hoş bir rastlantı ki bu programın metnini hazırlamaya başladığım gün Susan Vreeland adlı bir kadın yazarın daha ressamın bir başka tablosundan yola çıkarak öykü kitabı yazdığından haberdar oldum. Bu durumda öncelikle Vermeer'in hayatına ve eserlerine bir göz atalım. Jan Vermeer 1632 yılında Hollanda'da Delft'te dünyaya gelmiş. Bir süre sonra Katolik olmuş ve varlıklı bir Burjuva ailesinin kızıyla evlenmiş. Bütün yaşamını da doğduğu şehirde geçirmiş. Hakkında fazla bir bilgi bulunmayan sanatçının senede yaptığı ancak 2-3 tablonun 11 çocuklu ailesini geçindirmek için yeterli olmadığı biliniyor. Bazı tablolarını borçları karşılığında esnafa verdiğine de ilgili kaynaklarda rastlıyoruz. 17. yüzyıl sanatçıların her birinin adet olduğu üzere zengin bir hamisinin bulunması Wörmer için de geçerli. Dolayısıyla soyluların ve varlıklı orta sınıfın hoşlandığı iç mekan resimleri de yapmış. Bunlarda dantel işleyen, mektup okuyan, ev işleri yapan kadınları resmetmiş. Ayrıca yaşadığı şehirden manzaraları da eklemiş. Uzmanlara göre Vermeer'in en önemli özelliklerinden biri renk, ışık ve ayrıntıları başarılı bir biçimde resmetmesi. 43 yaşında öldüğünde geriye borç içinde geniş bir aile bırakmış. 1962 yılında Washington'da doğan yazar Chevalier ise İngiltere'de yaratıcı yazarlık üzerine eğitim almış ve Londra'ya yerleşmiş. Evet, e, metnin uyarlanmasında yazar ve senaristler ortak çalışmışlar. Dolayısıyla ortaya çıkarılan eserde yazarın onayı söz konusu. Hatta e, yazar e, yaratılan bazı görsel detaylara e, gıpta bile ettiğini bir söyleşide belirtiyor. Filmde yer almayan bir iki hususu belirtmek istiyorum. Şehrin protestan bölgesinde yaşayan Grit'in babası, fayans karoları boyayan bir usta. Dolayısıyla Grit renklere ve biçimlere yabancı değil. İlk sahnede kestiği sebzeleri tabağa son derece şık yerleştirmesi de bize sanata yatkın olduğunun ipucunu veriyor. Filmde yer almayanlar arasında Greed'in hafta sonu ailesini görmeye gittiğinde babasıyla Vermeer'in üzerinde çalıştığı resimler hakkında sohbetleri, defte saran veba salgını ve erkek kardeşte bulunuyor. Greed'in meydandaki sekiz köşeli yıldız şeklindeki karolarla kaplı çemberde duraksaması hayatına nasıl bir yön vereceğine dair sekiz seçenekten birine karar kılması aslında. Eleştirmenlerce filmin başarılı bulunan sahnelerinden biri, bebeklerden birinin doğumu üzerine verilen davetteki sofra sahnesi. Bütün karakterlerin bir arada olduğu sahne çok renkli ve hareketli. Bu sahne öncesi müzik de hazırlıkların temposunu yansıtıyor. Filmi zengin kılan dekorda Vermeer'in tablolarındaki gibi ayrıntılara önem verilmesi. Hele bir iki sahnede adeta tablolar canlandırılmış. Yönetmen Peter Weber belgeselleriyle ödül almış bir yönetmen. Hali hazırda Prag'da Thomas Harris'in çıkacak kitabı Genç Hannibal'i perdeye aktarmakla meşgul olduğunda belirtelim. Filmi zenginleştiren bir diğer öğe de müzikleri. Fransız besteci Alexander Döpla aynı zamanda Siriana ve Casanova'nın da müziklerini yapmış bir sanatçı. Programımızı eserden bir cümleyle bitirmek istiyorum. Güzellik takıntı doğurur.